Pülahatımız farklı. Peki iştihatta hata etme, isabet etme ihtimali var mı? Evet, var. Hata etme ihtimali varsa o beşer sözüdür çocuklar sizi bağlamaz. Siz indirilene uyma mecburiyetindesiniz. Ama iştihadın hak olduğu yerlerdeki misalini örnek alıp da batıl, batıl olan yere kullanmak başka bir dalalet alametidir. Bunu anladınız mı? İştihadın olduğu yer var emir-i müminine birçok şeyde iştahat etme hakkı verilmiş anlaşıldı Hı. halife yani iştahat etme hakkı verilmiştir insana bazen iştahat etme hakkı verilmiştir ama hak olan yerde bu yapılır dinde iştahat edille-i şer'iye diye kat'iyetle bir şey yoktur çocuklar iştahat hüküm çıkarma kat'iyetle değildir iştahat konulmuş hükmü, indirilmiş hükmü anlamak için sarf ettiğin öğrenmek için sarf ettiğin gayretin adıdır. Bu evet var. Böyle hata edebilirsin. Değil mi? Öğrenmeye çalışırken de edebilirsin. Bak burada mazursun. Ama hüküm koyma yönüyle ele aldın mı? İşin baştan bitmiştir senin. Hocam peki emir sahipleri, yani Misa 79'da şu emir sahiplerine oradan mesela iştahat yapıldığı zaman emir sahiplerine itaat, orada yine mesela onu kavrayacak durumda değilsin. Bak nasıl geliyor. Ya ihullezine ahmenu eti'ullah'a, ey iman eden edenler Allah'a itaat edin. Ve eti'ur resule, ve resule itaat edin. Ve sizden olan emirlere de diyor. Emirlere itaat de yeni bir emir sigasıyla gelmiyor. De takısıyla bağlanıyor sadece. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emirlere de. Neden? Allah ve Resul'undan gayrına olan itaat mukayyettir çocuklar. Allah'a ve Resul'e isyan olmadığı müddetçe ona itaat demiyor. Mümin'le itaat ona bırakılan yerde. Trafiği bugün buradan akıtıyor. On gün sonra değiştirip böyle yapıyor. Canım ben neden böyle itaat edeceğim? Bu Kur'an'da mıdır diyemezsin. Emir böyle dediği için, şeriata da ters düşmediği için, toplumun maslahatı için olduğundan bu yola uymak, ittiba etmek emire itaat kabul edilir. Birçok şeyin cezası var. Müslüman bir kadına yolda laf atan, kötü söz söyleyen cezası var mı İslam'da? Yok. Nerede? Bak yok cezası. Ama bu kötü bir iş midir? emir-i dışında on sopa atma hakkı vardır. Bu tip insanları tutup on, so on sopaya tabi tutabilirsin. On sopa atma hakkı vardır emir-i. İştahat ettiği yerler var. Bugün böyle akacak yoldur, yarın böyle de değiştirebilinir. Bunlar değişir. Bak böyle iştahat vardır. Ama katiyetle biz din adına itaat edeceğimiz şeyler indirilen, bunu tebliğ edeceğiz ve bununla hükmedeceğiz. Beşer görüşüyle değil çocuklar. Resul bile bununla emri olunmuştur. Kaldı ki gerisi. Hocam geç kalan bir soru için size özür diliyorum. Efendim? Birazdan okula gitmem gerekiyor da geç kalan Heh. bir soru için de özür dileyerek bir soru sormak istiyorum. Buyur yavrum. Ee, ben bu sene dördüncü sınıf öğrencisiyim. Öğretmenlik uygulaması yapmam gerekiyor. Ee, Son sınıf? Evet. Kız meslek sesinde. Hı. Okullarını daha önceki okulumuzda bizi hiç içeri almamıştı fakat burası birazdan mutfak bir okul ve hocalarımız da bizim atölyede kızlar içerisinde başörtlerimizi çıkartmamızı istiyor. E, Nur suresinde baktığımızda da kadınlar arasında da e, zinetlerimizin yani göstermemize bir sakınca olmadığını vurgulamaktı. E, bu nedenle e, benim şu anda ne yapmam gerekiyor? Onu gene baktığımız zaman yani kapatılması gerekiyor ama bunun bir ruhsat olduğunu düşünebilir miyiz? Kızlar arasında açılmasını. Bak şimdi. E, Kur'an-ı Kerim'de bunu emreden ayette e, bir mutlaklık vardır. Hiç kimse bu tarafına dikkat çekmiyor. Siz diyor ziynetlerinizi göstermeyin falan diye sayır. Şunlara gösterebilirsiniz diyor. Kocalarınıza diyor. Değil mi? Arkasından babalarla Peki kadının kocasına gösterdiği zinetle babasına gösterdiği aynı mı? Ama burada izah etmiyor. Bunlara bunlara gösterebilirsiniz derken sanki gösterilecek yerlerin hep aynıymış gibi. Telakki edilmesi yanlıştır. Ondan sonra kardeşlerinizde kardeşlerinizin oğullarına falan, kendi çocuklarınıza, ondan sonra Müslüman kadınlara, iktidardan kesilmiş erkekleri diye sıralayıp gidiyor. Veyahut yani kadın nedir anlamayan erkek çocuklarını kastediyor. Bunlara şimdi umum manada zikredilmesine rağmen herkese gösterilecek yer aynı değildir. Kadın da böyledir. Mesela şöyle diyor, öyle kadınlar vardır ki diyor, ...kocalarıyla hallerini gider dışarıda anlatırlar... ...bunlardan sakının diyor. Ondan sonra başka kadınların halini... ...yani güzelliğini, şeklini gidip... ...kendi kocalarına anlatanlardan sakının diyor. Bu bir. Senin şimdi orada neden başını açman isteniliyor? Normalde memur esası görüntü. Ah ona. Bu bu isimle ben katliyetle başımı açmam. Bu bir. Ama sen kadınlar yanında başını açabilirsin... Senin istediğin bir ortam olarak bunu seçebilirsiniz sen. Orada bunu buna dayandırdıkları için değil. Mutlak bu bir fedakarlık ister ya onun. Yani eğer biz Allah'ın dinini yaşamak istiyorsak, yani şer'i mücadele budur. Taviz vermek değildir. İnandığın şekliyle yaşamını devam ettirmeye çalışmandır. E bunun da bizden alacağı bir karşılık var mutlak. Olacak. Ve ben katiyetle açmanı sana tavsiye etmem. Çünkü orası bir okul. Aniden müdür gelebilir mi? Ya müdürümüz e, şey hanım ve zaten... Erkek müfettiş de... gelebilir mi? Gelemez. Destekleyen birisi yani şu durumda okul... Şey Peki hiç kimse gibi... gelmiyorsa niye açtırıyor size? Tabii Kapanmıyormuşsunuz yani. gibi davransın size. İş oldu. Yani şöyle, okulda değişik hocalar var. Bizim okul hocamla telefonla söyledi. Bu şekilde gelirsen olmaz ama dedi. Yine seninle oturup konuşmamız lazım dedi. Biz açık açık konuşmadık. Ama işte hocalarımız bazı yönde bir şekilde davransı dahi okulda solcu hocalar olduğu için... Peki onlar istemiyor diye mi açacaksın? Yok. Onlar istemiyor diye değil de artık şu halükarda biraz zor da kalmış durumda. Kalmıştım. Yani önceden beri atölyede dahi açmayı istemiyordum kızların içerisinde onlar istediği için. Fakat hocaların tutumu falan biraz daha farklı. Yani... Eğer okuldaki hocalar kalmış olsa bizi açtırmayacaklar. Fakat bizim okuldaki hocalarımızın, e, o hocalar biraz tehdit etmeleri sebebiyle onlar da kurallar çerçevesinde hareket edip e, bizim de saçımızı yapmamızı istiyorlar. Şimdi bak, onlar imansızlıklarında ne kadar samimi, ısrarlıysa biz de imanımızda o kadar ısrarlı olmalıyız yavrum. Ben yani bir imansız başını aç dediği için açmam. bizim de biraz haysiyetimizin olması gerekiyor tamam şu ortamda bu fedakarlık sizden isteniyor e demek ki Allah sizi seçmiş ne yapalım e mutlak bunun bir karşılığı olacak sen Fatma'ydın değil mi evet. ha, mutlak bunun bir karşılığı olacak yavrum buna senin hazmetmen. şeriat bu yaşasın şeriat diye bağırmak iş değildir şeriatın hükmünden taviz vermemendir ne olursa olsun buna katlanmandır artık Dava bu, inanç bu, inancın gereğini yaşamak budur. Nasıl bu başını aç dediği için ben açayım? Ben istersem açarım kadınlar arasında emin olduğumu mı açarsın bitti. Ama oradaki istenme çok farklı. Ondan sonra sana gülecekler sonunda yaptırttık bunu diye. Bunu anlıyorsun değil mi? Ve bunu da bir insan hazmedemez yahu. Bunları işte hep o şekilde düşünerek... Başka ta şey, şimdi yerine... senden senden sorumlu olan kimdir? Senin babandır, abindir er, e, veyahut eşindir evliysen öyle mi? Sen onun namusu kabul edilirsin. O bütün mücadeleyi seninle beraber kucaklaması gerekir bu seninle değil. Normal 12 yaşında okula giden bir kız çocuğunu düşünün şimdi. Adam sokaklarda bağırıyor cihat diye mücadele için ama 13 yaşındaki kız çocuğu başını açarak gidiyorsa açtırıyorsa o adam deyusluğu kabul etmiştir. Tamam sen belki babanın namusu, kardeşinin namusu, eşinin namusu sayılabilirsin ama önce bu iffet sana ait. Ne okul orası yavrum. Aniden müfettiş gelebilir mi? Yok hocam yani şu an şartlar müsait bir durumda. Kötü ihtimal vardır. Olmasa bile ben illa inançsızlık sebebiyle açın dedikleri için açmam. Biz Allah'tan korkarsak o zaman bize yardımı gelecek. Ama sen yaşamazsan yardımı geciktiren biziz. Bu bir iki kurban istiyor herhalde yavrum böyle. Bilmiyorum artık kim olacak da birkaç kurban istiyor yani. Açmamalıyız. Ve siz bunlara ölümü gösterin. Onlar müebbet hapse razı olsunlar. İran kızların belli bir kesimi yüzlerini kapasalar onlar öbürkileri bırakıp sizinle ulaşacak. Ya bunlar diye yine başımıza bunlar dert çıktı diyecekler. Siz ölümü gösterin onlar müebbete razı olsunlar. E neden hep fedakarlık yapan biziz? Onlar karışmasınlar. Senin işine mi bakıyorlar? Başının açıklığına göre mi not verecekler? Zor durum. Tamam senin belki hayatınla alakadar yani hayatını içerecek bir meslek hayatını yani müşkülata sokuyor ama birilerinden bir şeyler istiyor bu din. Bu kadar fedakarlığa değmez mi din? Eğer bizden öncekiler mücadelesini verebilseydi şu an siz orada zorluk çekmezdiniz yavrum. Değil mi? Bu iş biterdi artık yani. Kapanan bir kızın onlar dedi diye başı, başını açmasının ne demek olduğunu kestirebiliyor musun? Tabii ki onları zaman e, itimat etmiş durumda kalıyoruz. Efendim? Onların dediğini yapmış onlara inanmış olmuş oluyor. Ama bunu kasten istiyorlar senden. Yani bez parçasına önem veren onlar biz değiliz. Ben Avrupa'dayken ben gençken konsolosa giderken inadına başıma takke giyerdim ve cübbe giyip gidiyordum. inadına. ki dışarıda giymiyordum. Kadın bir konsolos vardı. Askerlik için gitmiştim. Tabi bazı hareketlerinden dolayı önümde şöyle bir ökçesinin üzerinde tur attı. Ne başındaki bu bez parçası dedi. Bununla ne oluyor ki dedi. E böyle yaptım. Çaput parçası dedim ne yapıyorsun bunlar iman mı olur dedi ne önem veriyorsunuz hanımefendi buna önem veren sizsiniz dedim gelip bana çatan sizsiniz bu bir bez parçası ne önemi var bez parçasına önem veren onlar yavrum demek ki bu değerli Bunun sen senin bunu atmanı istiyorlarsa ulaşmak istedikleri bir gaye var ve seninle alay edecekler ha. artık kaç kişiyseniz alay edecekler dediğimizi yaptırdık sonunda diye pes eden biz olmamalıyız ve biz mücadelenin kestirme tarafını bilmiyoruz bak. Hindistan'da bunu anlatmışımdır. Ezanı yasak ettiler. İngilizler. Okuyanı vururuz dediler. Birisi çıktı. Müezzin vurdular. İkincisi vurdular. Üç dört vurdular. Bütün köylü sıraya giriyor. Etraftan köy kasaba isyana kalktı. Ve ezanı serbest bıraktılar. Bizde ezan Türkçe okundu. Yani okunmasını istediklerinde. Kaç tane hapishanede sopadan öldü bilir misiniz? Sayamayacak kadar karakolda sopadan adam öldürdüler. Ama bir iki tane fedakar çıksaydı bu onunla kalırdı. Öl öleceğine böyle ölürdü. Tabii kestirmeyi biz bir dayanmayı bilmeliyiz biz. Ondan sonra haccı da yasaklamışlardı. Ezanı da bıraktılar, haccı da bıraktılar İngilizler. Bu ne demek başörtüsü? E bir şeyin alameti tabii alameti. Ben başörtülü bir kız gördüğümde bu ortamda anlıyorum o Müslüman dinine bağlı da başörtülü bir kızı görmek illa onun imanla delalet etmez bilir misin? Adeten ister istemez kapanıyor. Açılamaz o orada. Ama şu ortamda kapanan bir kız, başını örten bir kız, yüzünü kapayan bir kız imanına delalet ediyor. Bu doğru. Bu nametidir. alametidir. Baş açıklıkta aksinde alametidir yavrum. Onlar bunu dedi diye ben yapar mıyım? E, i̇nadına yapmam artık ne karışır ya? İnadına yapmam onu ben. Neden pes eden biz oluyoruz? Neden taviz veren hep biz oluyoruz? Bu Yani inancınıza ne kadar değeri verirseniz onun sevgisi o kadar gönlünüzde yerleşir. Ve zannetmiyorum onları bir şey yapamazlar. Yani dalından bir yaprak dahi Allah'ın ilmi olmadan kopmaz yavrum. Onlar senin ne meslek hayatına karışabilirler ne sana da bir şey yapabilirler. Ama korkuturlarsa çok şey yaparlar ha. Korkuttular mı başardılar demektir. Buna biraz gayret göstermeniz gerekiyor. Ne yapalım bu da şu an sizden bekleniliyor. Erkekler de sadece sizin üzerinizden şov yapıyorlar. Öyle değil mi? Başka bir şey yapmıyoruz Müslüman erkekler. Herkes kendi partisi için, kendi tayfası için kullanıyor bunu. Ama sokaklarda bağırma diye bak herhalde onu şu ana kadar anlamışsınızdır. Biz sokaklarda bir şey yapmanıza hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Ama orada direnin. Bir kişi de olsa neticeye erer çocuklar. Bu Ashab-ı Luhdut hadisesini biliyor musunuz? Okuttunuz mu? Evet. Ha. O sihirbazın bir çocuk yetiştirmesi gidip gelirken rahibe, rahiple tanışıp inanması ondan sonra kralın bunu öldürmek istemesi yapamayışı ve sonunda beni ancak şöyle öldürebilirsin diyor. Bütün halkı toplayacaksın. Halkın önünde bu gulamın yani çocuğun Rabbinin adına deyip oku çekip atarsan o zaman vurabilirsin diyor. Öyle yapıyor o gözüyle kulak arasında yani şaka deyip ve öldürüyor. Etraftaki olanların hepsi bu delikanlığın Rabbine inandık diyorlar. Hayatı gidiyor ama bir sürü insanın imanına sebep oluyor. Biz bunu bunun için yaparız. Musa firavuna tebliğe giderken Allah firavunun iman etmeyeceğini biliyor muydu? Buna rağmen ona yumuşak davran diyor mu? sanki Musa da anlamıştı onun anlamayacağını bir münazaret talebi diyor firavun hatırlıyor musunuz? Hı hı. ortalıkta toplanalım herkesin olduğu yerde neden? firavun inanmasa bile o hali görüp inananlar çıkar ve ilk inanan da sihirbazlar oluyor değil mi? Hı hı. Ha. onun için sizin bu hareketiniz küçümsemeyin yavrum çok büyük şeylere sebep olabilir ama vakarınızı koruduğunuz an bunu başarırsınız bir kişi değiştirebilir ortalığı. Ya ben inanıyorum bu benim inancımın alametidir. Asırlardır bu bu topraklar üzerinde inandım diyenler örtülmüşlerdir. Örtülmek neyin alameti olur? Ama bir siyasi show şekline değiştirirlerin. Şu sokaklarda böyle toplanacakları yerde dayansınlar fakültelerin içine atsalar bir okuldan siz terk etmeyecektiniz okulu. Ne başlatacaktınız açacaksınız ne okulu terk edecektiniz onlar kolsun. Ve bu çok çabuk biter çocuklar ama dayanmak gerekiyor. Tam etrafınızdaki olanlar gelip birisi zorlan başınızdan sizin öttüğünüzü alabilir mi? Aynen. Alabilir mi? Ha? Eğer bunu rastgele sokak ortasında bir yani inanmayan bir erkek gelir yaparsa onu gö onu gören Müslümanların Allah belasını versin dertiniz. Yani devamlı yani mücadeleye böyle kucak kucağa giderek karşı durmalısınız geri çekilip de ondan sonra düşünüp başka bir şey yapalım diye yani onların çaresi bitsin bizimki değil biz dayanmalıyız direnmeliyiz kapanmalıyız bitmiştir bu iş hiçbir zaman pasif mücadeleyi seçmedik ama sessiz şuurlu idrakli böyle olmalıdır bunu kabullenenler utansın ama bu iffet önce sizin sonra babanızın, kardeşinizin veyahut kocanızın iffetidir ama siz imanınızı korumakla yükümlülsünüz böyle böyle sütçü imam o Fransız askeri Müslüman kadının peçesini açınca o kadın onun ne mahremiydi değil mi hanımı değil, kızı değil, halası değil ablası değil ama müdahale etti değil mi mecburdu buna ya bana ne benim yakınım mıdır da karışacağım dememiştir. ...erkeklere bu şuuru vermek gerekiyor. Ve orada bak birçok insan... Daha başka kapanan var mı? Bizim yani, de üç arkadaş biz şu ana kadar... ...bir tanesi pazartesi gün... ...derse o şekilde girmiş. Açtı. Görüyorsun değil mi? Yani şu anda üçümüz kalmak durumundayız zaten... ...bu en son çaremiz bu okul seçilmişti. Y Boykot mu yapacaksınız? Yok yok. En son çanemiz burası kalmıştı diyorum. Bundan okul kalma durumumuz söz konusuydu şimdiye kadar. Bir sene kalırsın ne olur? Değmez mi? Bu gidişle yani bizim okul başlı başına bir şey. Artık hani şimdi kalırsak ha, bir sene değilim. Artık epey bir süre kalmış olacak. Kal değmez mi? Değer tabii ki. Yani ben bunun e, üniversite başladığımda da birincindeydim. Fedakarma yapmak zorundaydım. Fakat bazı durumlarda da ee, ruhsatları kullanarak belki daha güzel şeyler yapılabilir düşüncesi şu zamanlarda oluşmuş bir şey yani şu an yani buna ben karar vermiş değilim bak şu Aynı an şekilde. yaptığın mücadele seninle bağlı kalmıyor senin yanındaki senden sonraki gelecek bütün kızlara alakadar eder ve tesir altına aldın sen o arkadaşlara bunu ve açmayacağız neden açacağız neden neden açmalıyız Tabi biz açık gezenlere karışmazsak onlar kapalı gezenlere karışıyor değil mi? Bu bundan kaynaklanıyor. Biz eğer yani yani normal yani zinayı, fahişeliği gündeme getirmezsek onlar iffeti gündem alıp konuşuyorlar değil mi? Öyle olmuyor mu? Biz kötülüğü gündeme getirmiyoruz. Müşkülat buradan kaynaklanıyor. Bana sorarsan böyle dedim ama yine her şey sana kalmıştı çok dikkat etmelisin ee, bizim okulda okuyan üniversitede okuyan talebelerden birisi daha üniversite 2'deydi Medine'de ee, babası bir kızla iş işanlamış ama kızın babası sakalını keseceksin demiş geldi bana Muhammed abi böyle böyle falan dedi Baktım dedim bundan sonra ben sana herhalde sakalın önemini anlatacak değilim dedim fakat şunu iyi, sen okuyacaksın, mezun olacaksın, yarın büyüyeceksin. Herkes sana bir şeyler sormaya gelecek. Aynı müşkülata sahip bir genç gelir de sana, hocam böyle böyle bir müşkülatın var ne yapayım derse, sen bu ana hatırlayacaksın. Sen bir değil, dinini bile bıraksan Allah o kızı sana yazmadıysa olmaz. Ama o kızı sana yazdıysa kimse mani olamaz. Sakalını kesti ama yine o kız olmadı. Ama o bir hakkı kaybetti. Sen bunu yaparsan senden sonraki gelecek Müslüman kızlardan birisi gelse abla bak böyle bir müşkülatımız var ne yapalım sen bizden evvel böyle okudun derlerse sen sadece susacaksın. Çünkü sen dayanamadın ki. Bu fırsat kaçacak Fatma. Ama sana kimse zarar vermez bunu bil. Mutlak onda bir hayır vardır. Sen Allah'a inanarak bir şey yapıyorsan bunu yapmamız. Açmayacağız. Eğer bu ortamdaki erkekler sizin durumunuzda olsaydı onlar çoktan açılırlardı. Biraz dayanayalım. Yani Zaten Türkiye'de o kadar korkunç boyutlarda ki... Yani sizin bir açılmanız çok pahalı, çok garip çocuklar. Bir erkeğin sakal kesmesi gibi dedi. Yani bunu normal biliyorsunuz Müslümanlar arasında bile bu çok farklı telakki ediliyor çocuklar. Bun anlıyorsunuz değil mi? Müslüman olan bile bir erkek çocuğu tutup bir kızla gelse gençtir denilir. Ama bir Müslüman kız bir erkekle gelse onun adı değişiyor kızım. Ömür boyunu ömür boyu o lekeyi taşır oldu. Ve sizin orada baş açmanız çok garip oldu. Size belki bir oyun tertip ediliyordu. Oradaki oradan sizden bunu isteyenlerin bile ben samimi olduğuna inanmıyorum. Kapalılar mı onlar öğretmen olarak? öğretmenleri de var. Onlar da mı açacaklar orada. Yani normalde öyle kendi kapalı öğretmenleri ders açılırmış. Ya. Yeah. Ee, bizim e, arkadaşımızı bir müdüre hanım e, savunmuş. Yani hocamız demiş ki sizceye fersiniz demiş. Bu öğrencilere biz yardım etmeyeceğiz kim yardım edecek? Meclisteki insanlar mı demiş? Biz hoca gittikten epey bir şey söyleştirmiş hocam. Hoca gittikten sonra arkadaşımıza demiş ki siz demiş korkaksınız demiş. Müslümanların böyle mi davranması lazım? Niye demiş hani buradaki bu iyi ortamı Hocanıza gittiğinizi anlattınız Çünkü hocamız e, okulun Bu müsbet halini duyunca Kendi başkanlarına falan haber veriyor Onlar da diyor ki siz nasıl böyle izin verebilirsiniz öğrencilere bu şekilde Okulun içerisine girip dolaşmalarına Derste kapalı geleceklerine falan diyor Ortalık biraz karışıyor sonra Allah'ın takdir etti Ama dayanamıyor Bilmiyorum sen gönlün nereye meylediyor da? Şu ana kadar zaten e, beklememin sebebi o tarafa gönlüm etmeyi işinden. Ama işte bu son durumda, arkada üç arkadaş başladı ve onlar ikisi yine açmaya kararlı. Bu durumda azımeç oluyor. Yani benim de bir şeyler düşünme. Sana, sen açmazsan de. sana aptal mı diyecekler? Ya, aynen aptal diyecekler yani. zaten okuldaki durumun belli. yani Herkes Yani kafasını çalıştırsaydı, şeyleri... açı verseydi şurada diplomasını alsaydı, ondan sonra yapacağını yapsaydı diye bu sıkmıyor değil mi seni? Zaten benim bağlayan bir şey yok ama diyorum ki eğer diyor, hani bir rıssat varsa tam yapmak istemiyorum ama rıssat varsa bu azim karşısında rıssat. Şu an bu var. değil. Değilse yani. Benim serakimle şey bu değil. ...çünkü onlar bunu oyunla başka türlü istiyorlar. Ruhsat bak nedir? Hasta olursun. Değil mi? Başından bir ameliyat gerekir. Allah göstermesin. Erkek cerrahtan başka da cerrah yoktur. Açarız. Değil mi? Bu olur. Hocam şu anda Ankara'nın meşhur cemaatlerinden bir tanesinin dershanesinde... ...zaten kapalı. Yani bunlar Müslüman cemaatler. Çok meşhur Türkiye'deki... Ha, müfettişler geleceği için öğretmenlere zaten bu teklif edildi. Yani müfettişler gelecek, kapatılacak ve gerekçeleri de şey. Yani oraya gelen öğrencilerin imanını kim kurtaracak eğer onları bırakır giderlerse? Ve gerçekten e, bütün öğretmenler ağlayarak bunu yapabileceklerini söylüyorlar yani birçoğu. Gene aynen yine 60'lara döndük. Aynen. Hiç mesel yol katetmemiş Müslümanlar. Aynen. Çünkü onların şeyi şu, biz cennetimizi başkalarının, cennet. biz cehennemimizi başkalarının cennet üzerine kurduk. Hoca efendilerinden meşhur şeyi hocam ve gerçekten... Biz cennetimizi... Başka, biz ceh, e, cehennemimizi başkalarının cennet üzerine. Yani yeter ki herkes kurtulsun. Biz feda bizim, e, Atılar, canım, biliyorsunuz cennem. abimin e, hanımı, şu anda dershanede öğretmen ve onlarla çok kötü bir anda kovulabilir her an. Yani böyle bir şey düşünmüş olmaları bile. Mehmet'in de Ama... onlarla ilişkisi iyiydi. Hayır hocam. Değil mi? <gülüyor> o önceden bir şeydi. Arkadaşlık falan. <gülüyor> Abim biz şeylerde de inşallah şey biraz daha şey yapması gerekiyor. Vallahi yavrum böyle ben <gülüyor> diyebilirim. E benim hiçbir zaman sertlik taraftarı olmadığım herhalde <gülüyor> Hüseyin'den <du> anlamışsınızdır. <gülüyor> Ama inancımızda biz direnmedik. Buna meşguluz. Yani böyle bir şey uydurmuşlar ya Ömer Radyalama'nın Daha ileride bilmiyorum neler olacak da Geçenlerde ben İstanbul'daki bir sohbetimdeydim Konuşuyorlar tabi herkes hareketli yo biraz susun dedim Şu kanun çıkarsa sizin ne mal olduğunuzu O zaman göreceğim benim ne mal olduğumuzu Evlerde sohbetleri yasaklasalar Dedim bakalım ben sohbete Gelecek miyim sizden de kaç kişi gelecek O zaman ne olduğunuzu öğrenecek evet. Şimdi değil Herkes mutlak denenecek ve sırf buna sebep biz bu sene gittik yine kampı yaptık. Ama iyice sıkıştırınca gençler vardı. Boşu boşuna aileleriyle derde girmesinler diye kampı bıraktık. Ama yine de gittik. Ben yalnız olsam hiç önemi yoktu. Hocam onu da şeyi beğendiriyorlar hep. Allah'ım diyor Ömer Radyo'nun veya Ebu Vekir Radyo'nun benim cesedimi öyle büyüt, öyle büyük ki... Evet. Yani herkes ağlıyor ondan korunuyor. Allah Resulü cehennem azabından Allah'a sığının namazınızda diyor. Birisi gönüllü gidecek. Akılanır. Neybilirler? Onlar o zamanlar herhalde o Hocam yani bu nasıl bir bey yıkama? Zaten onların çok değişik stilleri var herhalde yani. Ve hepsi de gerçekten ağlayarak bunu yapacaklarını söylüyorlar yani hocam. Tatma anladın mı yavrum? Anladım. He yani ee, bilmiyorum bu tarafı nasıl anlarsın da sen açsan bile orada okula öyle devam etsen bile e, biz sana yine kardeşimiz kızımız diye bakarız hiçbir şey değişmez yani insanın yaptığı bir hatadan dolayı o insanın dışlanması mümkün değildir ama e, senin ben bu seviyede birisi değil de daha çok böyle direneceğini düşünerek bunları dedim ve yapılması gereken de bu ben de sadece evde işte, yok e, olarak bir şey de etmiyorum, bir şey de etmiyorum ama annem ve babam hem cahil insanlara yani okumamış insanlar Hı. ve hep e, ümitlerini bana bağlamış durumdalar, kardeşlerim de okumamıştı durumdalar. Tabi Allah'tan başkasına ümit bağlayınca ümitler kırılır kızım. Yani lütfen zorluklara dayanarak baba yok okumamış dedi. Bir de babam şu anda biraz da hassas duruma geçti. Eskisi gibi normal düşmanın insan değil. Değil mi Allah'ım? Yani bu durumlardan hiç şey yok. Duyduğu zaman annem de tam iddia etmiyor bilmiyor çünkü tam bu şekilde olduğunu. Tabii. İkisi duydukları zaman şey olacak çünkü bu zaman kadar hep bu sene okulu getirecek diye düşünüyorlar. Ve? Yine böyle bir müşkülat çıkarsa kim bilir nasıl tavır takılacaklar. Değil bana mi? Bana karşı belki yani zulmetmeyecekler ama kendileri hep bir, bir yıkılacaklardı çünkü. Bir ümit yıkılması olacak. Ne Hayal kırıklığı olacak. Önemli değil. Yarın bunun hesabını sen vereceksin oğla. <gülüyor> Onlar değil. Sen burada annene babana bir isyan veya müşküler çıkarma taraftarı değilsin. Önce dinli koruyacaksın, onlara da iyi davranma mecburiyetindesin. Ama dayanın çocuklar. Gönlün ne diyor? Efendim? Gönlü. Yani hayır zaten hiçbir zaman değil zaman üniversite başlarken de bir problem olduğunda bırakıp gitme düşüncesi vardı. O zaman bu düşünce yani bu neşte dahi değildi. Değil? Şimdi bile gönlüm razı değil fakat e, dediğim gibi sürekli dua ediyorum bilmiyorum bir şeytanlı mı rahmani mi e, bir nevi işte eğer uygunsa şeyler uygunsa bu şekilde yapmayı da biraz düşünme maili başlamış durumda yani. Bu kısa bir süre içerisinde olan bir şey oldu. Gülecekler biliyor musun? Senin karşına geçip hakır hakır gülecekler. Önce şeytan zevkinden dört köşe olacak. Başardıklarına gülecekler. Herkesin başka bir yine karar senin. Zorlan imanın faydası olmadığı gibi zorlan küfrün de zararı yoktur. Şu an kararsızlık içinde olduğum için hala bu ve sorular ondan yani. Tam bir tarafa kar önceden bir tarafa tarafını itmeyin de dediğim gibi son zamanlarda böyle bir şey Şartlanmayı bazen bu manada kullanıyoruz. Müslüman hiçbir zaman inandığı şeyden taviz verme taraftarı olmamaktır. Taviz tavizi getirir aynı şekilde olur. Evet. Taviz tavizi getirir. Arkasından gelir. Bakara suresinde bir ben İsrail'in peygamberlerine Allah'a dua etti, Allah bize bir kral yollasın diye bir kıssa var. Hatırladınız mı? Ondan sonra kısma azamı bu kralı reddediyorlar. Kısa kesiyorum. Sonra harbe giderlerken, nehirden geçerken Allah sizi bu nehirden su içip içmemekle imtihan edecek diyor. Hatırladınız mı? Tabit evet. vereceğim. O nehirden geçerken su içenler bugün bizim Calut'la baş etme takatımız yok deyip harpten kaçıyorlar içmeyenler